2000, numaralı konu, Saad bin Ebi Vakkas ile Cabir bin Abdullah'ın Kadisiye ordusundaki askerlerin güvenirliklerine şahitlik etmeleri, evet, Saad bin Ebi Vakkas şöyle buyurmuştur, Allah'a yemin ederim ki emrim altındaki askerlerin hepsi güvenilir kimselerdir, eğer Bedir'e katılan sahabilerin faziletleri kesir olarak bildirilmiş olmasaydı bunların faziletçe Bedir ashabına eşit olduklarını söyleyecektim, ben Bedir ashabında gördüğüm hatalardan hiçbirini bunlarda ne gördüm ve ne de duydum, olacağını da sanmıyorum, Cabir bin Abdillah şöyle buyurmuştur, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Kadisiye savaşına katılıp da ahiretin yanı sıra dünyayı da isteyen bir tek kişiye dahi rastlamadım, sadece üç kişiden şüphelenmiştik, fakat sonunda bunların da emanet ve zahidlikte eşleri olmadığı anlaşıldı, bu üç kişi Tuleha bin Huveylid, Amr bin Madikerb ve Kaiz bin Mekşuhtur.